Katılım bankalarına evet. para yatırmak ve katılım bankalarını kullanmak dinen caiz midir? Evet. Katılım bankalarına bir insan para yatırdığı zaman onlarla müdarebe şirketi yapmış oluyor, ortaklığı yapmış oluyor. Şöyle ki para, para yatıran kimseden, emek de katılım bankasından olmak üzere kurulan şirkete biz müdarebe şirketi diyoruz. Müdarebe şirketi İslam'ın helal saydığı hatta teşvik ettiği ortaklık akit türlerindendir. Özetle şöyle söyleyeyim, katılım bankalarına para yatırılabilir. Ve onlardan elde edilen kardan da kendilerine düşen miktar alınıp ondan istifade edilebilir. Eğer katılım bankaların e, öyle olmadığını düşünüyoruz, öyle olmadığını inanıyoruz da bir takım eğer orada burada e, İslam'ın, şeriatın uygun görmediği bir davranış içerisinde bulunuyorsa vebal onlarındır ama bizim bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla onların anlattığı kadarıyla bir problemin olmadığı görülüyor. Yatırılabilir onun o sebeple. Evet.